Hoş gelmişsiniz. Hoş efendim Ceylan hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Değiliz mi? Hamdolsun efendimlerimizle beraberiz. Efendim diğer bakır kultan hadiye. Hayırlı akşamlar. Allah'a yakınlığımızı daha çok artırmak için ne yapmalıyız? Ahdu billahi minashaitan rasim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. ya Seyyid ala Jundin ve alaakhirin ve ilacem milen bi ayu'l mursalil ve ilacem milen bi ayu'l hamdülillahi rabbil alamin Allah'a yakınlığımızı artırmak için ne yapmamız lazım? Allah'a yakınlığımızı artırmamız için mutlaka Allah'a olan sevgimizi, muhabbetimizi artırmamız lazım. Çünkü yakınlık Sevgiyle ölçülür. Allah'ı ne kadar seviyorsak, bu sevgimizi ne kadar ispatlayabiliyorsak, o kadar Allah'a yakın oluruz. Ne kadar nefsimizden, nefsimizin arzuları isteklerinden vazgeçebiliyorsak, o kadar Allah'a olan sevgimizi de ispatlamış oluruz. Dolayısıyla Allah'a yakın olmuş oluruz. Ölçü her zaman için böyledir. Bunun için ne yapmak gerekiyormuş? Aşka yolculuk yapmak gerekiyormuş. Evet, aşka yolculuk, Allah'ın sevgisini, aşkını kazanabilmek için çaba gayret sarf etmekmiş. Bununla beraber, Allah bizden her neyi istiyorsa onu seviyor. Bizim için onu seviyor. Allah'ın sevdiğini sevip, o sevgiyi kazanabilmek için gereğini yaptığımızda evet, ne olur? Allah'ı sevmiş olur, Allah bizi sevmiş olur. Bu sevgiyle Allah'a yakın olmuş oluruz. Evet. Efendimle izlenimiz nefisle mücadele etmek kolay değil. Nefsimizi terbiye ederken nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet. Nefsimizi terbiye ederken nasıl bir yol izlemeliyiz? Hiç kimse tek başına kendi kendine nefsini terbiye etmez, edemez. Gücü buna yetmez. Böyle biraz nefis, sanki boyun bükmüş gibi görünür, sonra tekrar baş kaldırır ki, daha güçlenmiş olarak baş kaldırır. Olması, yapılması gereken şey nedir? Allah nasıl ki ayet-i kerimede size bir Resul gönderdik, size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, kitabı, hikmeti öğretsin. Bununla beraber nefsinizi tezkiye etsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. Allah bu vazifeyi peygamberlerine vermiştir, Resullerine vermiştir. <gülüyor> Dolayısıyla peygamber varisi, müşid-i kamil bu vazifeyi varis olarak yaptığı için nefsin tezkesini o yapar. Eğer nefsimiz tezke olsun istiyorsak yapmamız gereken şey bir müşid-i kamile tabi olup, bir peygamber varisine tabi olup, onu dinleyip, onunla beraber kendi nefsimizi temizleyip tezke etmektir. Bu tezkeyi yaparken, Mutlaka bizde o gücü, o kuvveti verecek olan da Allah'a olan muhabbetimizdir. Mürşidimize olan muhabbetimizdir. Çünkü ne kadar onu seviyorsak, ne kadar ona teslim olabilmişsek, o kadar gerekeni yapma imkanımız, gücümüz olur. O sevgiyi, o muhabbeti o kadar alma imkanımız olur. Bu sevgi, bu muhabbet, o gönülden alınınca bizde güç olur, kuvvet olur nefsimize karşı durma, bununla beraber onu temizleme, tezkiye etme gücümüz olur. Yani kişi nefsin tezkesini tek başına değil, mürşidiyle beraber yapar. Başka türlü nefsin tezkesi asla mümkün değildir. Evet. Efendim bir izleyicimiz, sizi çok sevdim. Sizinle Diyar TV kanalını sevdim. Sizinle Diyarbakır'ı sevdim. Sizinle oradaki tüm kardeşlerimi Kardeşlerimizi, ablaları, abileri sevdim. Sizinle Rabbimi sevdim. Hocam artık toprağa, taşa basmaktan utanıyorum. Çünkü her şey canlanıyor. Hocam sanki benimle konuşmak üzereler. Bu duruma sizin vesilenizle geldim hocam. Allah sizden razı olsun ey sevgili, ey gözümün nuru, ey gönlümün bal şerbeti. Mübarek ellerinizden öperim. Hocam iki senedir sizinleyim. İlk defa üç gün önce önce rüyamda sizi gördüm. Dergahınızdaydım. Dergahınız bana çok tanıdıktı. Sanki yıllardır burada yaşamışım. Hiç yabancılık çekme çekmedim. Size de sizi de çok farklı gördüm hocam. Ceylan gözleriniz, simsiyah sakallarınız ve çok halim bir haliniz vardı. Bana iki avucunuzu öpmem için uzattınız. Ben ise ağlayarak hocam ellerinizi öpmeye layık değilim. Hışkıra hışkıra ağlarken öyle uyandım hocam. Evet. Kardeşimize selam olsun. İki senedir eğer berabersek elbette ki artık deryahta deryamızda yabancılık çekmesi söz konusu değil. İki senedir gönlü burada demektir. Bununla beraber hep beraber olmuşuz. Manevi olarak bu böyledir. İki avucun öpülmesi eğer biri mürşidinin avucunun içini öpüyorsa bu durumda Allah ayet-i kerimede herkese kazandıklarının, kendi elleriyle kazandıklarının karşılığı vardır. Bu durumda ondan bir ikram görüyor demektir. İkisini öpmüşse iki ikram var. İki türlü ikram var demektir. İkram edildi, edilmiş edildi demektir. Allah bu şekilde müjdeliyor. Allah mübarek esin diyoruz. Amin. Efendim Azerbaycan'dan bir izleyicimiz selam demiş. Allah sizi üzerimizden eksik etmesin inşallah. 25 yıl önce amcamla halam sabahın karanlığında hayvanlara bakmak için dışarı çıkmışlar. Amcamın dediklerinden bahsediyorum. Bahçenin dışında beyaz korkunç bir şey görmüş. Halam görmemesi için önüne geçmiş. Bu zaman bir bağırtı duymuşlar. Kadın sesi de sesine de benzemiş. Kaçarak eve girmişler. Halam korkudan bebeğini düşürmüş. Amcam da hastalanmış. Şimdiye kadar da o hastalıkla yaşıyor. Üç yıl önce de daha bir akrabamız akşam dışarı çıkmış. Aynı beyaz beyaz ir şeyi görmüş. Korkudan aklını kaybetmiş. İki hafta sonra hayatını kaybetti. Bu gördükleri nedir ve nasıl korunabiliriz? Teşekkürler demiş arkadaşlar. Evet. Kesinlikle bu gördükleri evet, şeytandır. Ama böyle şeytanın e, görünme gücü yoktur aslında. Mutlaka görenler e, farklı bir şekilde artık korkmuştur veya endişe etmiştir. O karanlıktan dolayı nasıl korunabilir? Eğer kul Allah'ın huzurunda olduğunu bilse, her anda Allah'ın onunla olduğunu bilse, buna iman etse böyle endişe etmez, bu kadar endişe etmez, en azından. Allah dilemedikçe bütün dünya bir olsa size herhangi bir zarar veremez. Aynı şekilde Allah dilemedikçe bütün dünya bir olsa size bir fayda veremez. Bu Allah'ın emri ve hükmüdür. Allah bize böyle vahyetmiştir. Bu durumda bizim bundan emin olmamız gerekir. Evet, gördüğümüz her ne olursa olsun, evet biliyoruz ki, bilmemiz gerekir ki, o bize hiçbir şekilde zarar veremez. Zarar verme gücü yoktur zaten. Eğer buna iman etmiş olsak, bunu iyice anlamış olsak, korkmaz ve endişe etmeyiz. Hatta gerekirse çağırmak lazım. ''Gel bakalım ne istiyorsun?'' ''Yani burada ne dolaşıyorsun?'' Yoksa yani siz burada mı oturuyorsunuz?'' diye sormak lazım. Olabilir. Eğer hepsi aynı yerse, bu durumda onların da oturduğu bir yerleri vardır. O civarda oturmuş olabilir. O anda, o isteyerek değil. Öyle görülmüş olabilir. Evet, yapmamız gereken şey, ''Hasbuna Allahu vekil'' demektir. ''Allah bana vekildir.'' Gün içinde o benim vekilimdir ve ben hiçbir şeyden ondan başka hiçbir şeyden korkmuyor ve endişe etmiyorum demek gerekir. İnşallah böyle korumaya çalışacağız. Gönlümüzü böyle hazırlayacağız. Ondan sonra da bir sorun olmaz, bir sıkıntı da olmaz inşallah. Evet. Efendim Azerbaycan'dan günel Selamun aleyküm. Aleykümselam. Her vaktiniz hayırlı olsun. Bir evlat kendi ana babasını uygun bir dille nasihat edebilir mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elbette ki edebilir, etmelidir de. Eğer bir eksik varsa, bir yanlışı varsa, bununla beraber onlar bunu bilmiyorsa, farkında değilse, evet, o nasihati yapmak gerekir. Yani o eksiyi, o yanlışı nesletmek gerekir. Nasihat bu demek. Yanlışı silmek demek. Silmesi için ona doğruyu öğretmek demektir. Ama mutlaka her konuda bir ölçümüz vardır. O da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O da onun sahabesidir. Evlatlar ana babalarına herhangi bir şeyi öğretirken sen bilmiyorsun ben sana öğreteyim derse bu yanlış olur. Bu edebe aykırı olur bir kere. Nasıl öğretmesi lazım? Nasıl ki Resulullah devletindenizin torunları evet küçükken on yaşlarında bakıyorlar ki bir yaşlı bir amca abdest alıyor ama abdesti doğruya almıyor. Bilmiyor, bilmediğinden dolayı evet, olur ki yeni iman etmiştir, tam anlamamıştır öyle. Eksik, yanlış alıyor. Evet, ne yaptılar? Yaklaştılar. Dediler ki Bir tanesi dedi ki, amca, bu benim kardeşimdir, biz bununla anlaşamıyoruz. Ben abdest doğru aldığımı söylüyorum. O da diyor ki, yok, sen yanlış alıyorsa ben doğruyu alıyorum. Biz ikimiz bir abdest alalım, siz görün. Acaba ben mi doğruyu alıyorum, o mu doğruyu alıyor, hangimiz yanlış alıyor, alıyoruz? Diyor, amca diyor, olur evladım, alın göreyi bilmiyor, doğru bildiğini zannediyor ya. Önce biri geçip abdest alıyor amca onu seyrediyor tabii kendi eksikini yanlışını görüyor orada aynı zamanda sonra öteki geçiyor aynı abdesti alıyor dönüp ne diyor amca onlara evladım ikiniz de doğru aldınız ben yanlış alıyorum şu işte peygamber terbiyesinde büyüyen böyle büyüklerine öğretir. Eğer başka türlü söyleseydi, ne derdi amca? Yani ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz? Sonra bu onun nefsine dokunur. Onu kabul etmez, ona sıkıntı verir. Ama böyle öğretince, evet, öğretmiş olur. Anaya, babaya, büyüklerimize, amcaya, teyzeye, halaya ya da yaşı büyük olan evet, abilerimize, büyüklerimize, amcalarımıza nasıl öğretmemiz gerekir? Ben şunu şurada şöyle öğrendim, ya da bir hoca böyle söyledi, bir alim böyle söyledi ya da zatın biri böyle söyledi, ben bunu tam anlayamadım. Acaba bu, bu böyle böyle mi demektir? Zaten bunu söylerken ona anlatmış oluyor. Buna beraber karşısındakine, sen benden daha iyi biliyorsun, ben seninle istişare ediyorum, sana soruyorum. Bana öğret demiş olur. Ben sana öğreteyim değil, sen bana öğret demiş olur. Doğrusu böyledir. Böyle yapınca evet. o anda ne cevap verirse versin öğrendi ona öğrettin kırmadan öğrettin bununla beraber onun kabul etmesi için de bütün kapıyı açmış oldun nefsine de dokunmadığı için yoksa kapıyı kapatırdın ona inşallah böyle öğretmemiz gerekir edeple öğretmek böyledir yoksa o öğretmek isteyen eğer edebi gözetmiyorsa, o alim değildir. Çünkü kul ne kadar bilir, ne kadar alim olursa Allah'a karşı o kadar harşiyeti artar. <gülüyor> Harşiyet, edeb, muhabbet birdir. Üçü birbirinden ayrılmıyor. Muhabbetinden dolayı harşiyeti vardır, edebi vardır. İmanından dolayıdır bu. Onun için öğretirken de edeble öğretir. Eğer edebin kurallarına uymaz, bunu gözetmezse, haşeti olmadığı için, muhabbeti olmadığından dolayı onun söyledikleri de herhangi bir şekilde karşısındakine fayda vermez. Tam tersine evet, zarar verir, sıkıntı verir. İnşallah buna dikkat ediyor. Böyle öğretiyoruz, öğretmemiz lazım. Yoksa sorumlu duruma düşeriz. Ona ikram etmemiş oluruz, öğretmemiş oluruz onu yanlışıyla baş başa bırakmış oluruz. Böyle e, her şeyi anlatmak da gerekmiyor. Bazı şeyleri halimizle anlatmamız gerekir. Yani o büyüklerimiz halimize baktığında, evet bu güzel bir şeydir, bu doğrudur deyip, o hali üzerimizden alıp kabul etmesi gerekir. Evet. Efendim İzmir'den bir izleyicimiz, Hocam cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim altı yıllık bir ilişkim vardı. İlk başlarda kız beni pek sevmiyordu. Ben onu çok seviyordum. Ve çok günahkar bir insandım. Kötü alışkanlıklarım vardı. Dini görevlerimin hiçbirini yerine getirmiyordum. Ama hep dua ediyordum. Allah'tan kız arkadaşımı çok istedim. Sonra kız beni sevmeye başladı. Ben iki yıl önce dinime yönelmeye başladım. Hep araştırdım. iki ay önce gerçek aşkın Allah aşkı olduğunu, olduğuna vardım, kanısına vardım. Ve kız arkadaşıma evlenirsek tesettürlü olmanı istiyorum dedim. Ama kız arkadaşım kalbimde olmadığı sürece olmaz dedi. Hocam kız beş vakit namazını kılıyor. Kötü alışkanlığı yok ciddi düşünüyoruz. Tesettürü kabul etmedi diye ayrıldın Evlenince meşgul olurum. Açıklığından diye korktum. Hocam hocam doğru mu yaptım? Evlenseydik açıklığından dolayı günahkar mı olurdu? Evet. Kesinlikle yanlış yapmış. Bilmediğinden dolayı yanlış yapmış. Böyle bir durumda keşke bize sorsaydı. Eğer böyle yıllarca sevmiş, birbirlerini kabul etmişlerse buna beraber ne dedi? Evet, namazında, niyazında kötü alışkanlığı olmayan biridir. Bu imanlı biri demektir. Allah'ı seven biri demektir. Müsadeet. Kendini o düzelsin. Elbette ki kararın ona ait olması gerekir. Yoksa sen söyledin diye kapanırsa zaten o eksik ve yanlış bir şeydi. Buna beraber bu imkanı ona eğer vermiş olsaydı görecekti. Sonra güzel olurdu. Eğer geç değilse. Geç olmamışsa, gerekeni yapıp bu hatasını, yanlışını telafi etmesi gerekir. Müsaade et, o kararı o versin, kararı verir. Herhangi bir sorun olmaz, herhangi bir sorumluluk olmaz. Yani gerekeni yapar. Sana düşen gerekeni söylemektir, sonra ona dua etmektir. Bırak, gerekeni yapar. Allah gerekeni yapar. Allah'a güvenmemiz gerekir. Yani siz Rabbinizi istiyorsunuz. Karşınızdaki Rabbini istiyor, o yardım eder, o gerekeni yapar yani. Ona güvenmek lazım, emin olmak lazım bundan. Olur, bir yanlış şey olur, bir hatası olur, bir ektiği olur. Onu böyle alıp önüne koymak, bundan dolayı böyle evlilikten vazgeçmek yanlış bir şeydi. Çünkü yani bir hak, bir hukuk vardır. Sevgi bunu gerektiriyor. Sen onu sevdin, o seni sevdiyse böyle onu bir çırpıda, bir anda böyle kesip atmak doğru değildir. Sevgi böyle kutsal, mukaddes bir şeydir. Böyle hemen kesip atmak doğru değildi. Eğer geç değilse özür dilenmesi gerekir. Bırak bir mümin olarak o da tercihini yapsın. Tercihini yapar. Endişeye yani gerek yok. Hesabı da ona sorulmaz. O her şey değildir. Her şey imandır. Sevmektir, kabul etmektir gerisini getirir. İman gerisini getirir. endişe gerek yok yani. Evet. Efendim bir izleyicimiz, babamı <gülüyor> 1998 senesinde kaybettik. Bu tarihten sonra annemin zekatını düzgün bir şekilde veremediğini düşünüyorum. Artık yaşlandı ve Allah'a olan bu borcunu ödemesi için yardımcı olmak istiyorum. Ge geçmişe dönük olarak bu, bu zekat miktarının Hesabını nasıl yapabiliriz? Kendisi de bu yükten kurtulmak istiyor. Fakat ne kadar ve nereye ya da kime ödeyeceği konusunda yardımcı olur musunuz? Evet. Bunu hesaplarken mutlaka tercihemizin ahirete olması gerekir. Yani ile de 40'a bir olması gerekmez. Biraz fazla olsun. Nasıl ki biri hasreti Ali'ye soruyordu. Tabi yeni Mü'min, Müslüman olunca, iman edince e, öğrenmek için soruyor. Bizim diyor senede malımızın kaçta kaçını vermemiz gerekir zekat olarak? Evet. Hazreti Ali Efendimiz soruyor. Sana göre mi yoksa bana göre mi? Tabi bilmediği için o da şaşırıyor. Nasıl diyor, yani sana göre ayrı, bana göre ayrı midir? Evet diyor. Sana göre sen kırkta birini verirsen yeterlidir. Ama bana göre benim hepsini vermem gerekir. Evet, Allah o sınırı en az olarak koymuştur. En az. Bundan aşağısı olmaz. Bundan aşağısı insanı şirke götürür. Yani mali o kadar seviyorsun ki bu kadarını bile, kırda birini bile Allah için veremiyorsun. Allah yolunda veremiyorsun. Allah'ın emrini yerine getiremiyorsun. Evet, fazlası ne kadar fazla olursa o kadar iyi, o kadar güzel olur. Hesabı yaparken hesabın böyle yapılması gerekir. Nereye vermesi gerekir? Evet, bunun için mutlaka bir araştırma yapması gerekir. Gönlüne bakması gerekir. Burası uygundur dediği yere vermesi gerekir. Evet, kime verebilir? Evet, fakire, yolda kalmışa, hürriyetini kaybetmiş olanlara, tek kelimeyle, evet, ihtiyaç sahibine. Bu gerçek bir ihtiyaç sahibidir. Gönlü mutmain olunca, evet, öyle vermesi gerekir. Ona göre dağıtıp taksim etmesi gerekir. İnşallah rahatlıkla bunu yapabilecek durumdadır kardeşimiz. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selam ve salat alemlere rahmet efendimizin ve gökteki yıldızlar gibi parlayan kardeşlerimizin üzerine olsun. Kardeşlerime baktığımda hepsi Rabbine o kadar aşık ki, hepsi o kadar aşık olmuş ki, her Allah değişlerinde kainat yerinden oynuyor sanki. Her zerre, her zerre ile birlikte onlarla sema ediyor. Ve onlar böylesine aşıkken ben de onlar gibi olmak istiyorum efendim. Onlar gibi aşk kokmak, aşk badesinden kana kana içmek istiyorum. Her anımda illa diye dönmek istiyorum efendim. Sizinle aşık, sizinle aşk olmaktır tek arzum. Çünkü biliyorum ki sizinle aşık olunca gül de olurum, kul da olurum. Sözün özü, <gülüyor> ruhumu tatmak istiyorum efendim. O lezzeti nasıl tadabilirim? Her an Allah kokan muhabbetiyle gönlümüzü cuşa getiren efendim. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Bunun için ne yapmak gerekir? Bunun için zaten yola girmişiz. Zaten istiyoruz. Allah'ı sevenleri, Allah'ı isteyenleri görüyoruz onlar gibi olmak istiyoruz. Bütün mesele bu zaten. Ben de böyle olabilir, ben de böyle olmak istiyorum dediğimizde yola girmişiz, yolu yürüyoruz. Bununla beraber ne gerekirse onu yapmaya da çalışacaksın. Yani bu aşkı kazanabilmek için bu yolculuğu yapmak gerekir. Yerimizde durduğumuzda bu devam eder mi? Bu devam etmez. Çünkü zahiri olarak, Nasıl ki büyümek için sürekli yiyip içmek gerekiyorsa, manevi olarak büyümek için de sürekli manevi olarak yiyip içmek gerekir. Ruhun gıdası, gönlün gıdası bir tek aşktır, muhabbettir. O aşkı muhabbeti de almak için yapmamız gereken şey nedir? Evet, yaptığımız her güzellik bizi Allah'a yaklaştırıyor, bizi Allah'a sevdiriyor. O aşkı muhabbeti bize kazandırıyor. Yapmamız gereken şey budur. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Onun için yol, üç adım dedik. Aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkta yolculuk. Başka da bir şey yok. Yolculuk bundan ibaret. Aşka yolculuk, aşkı bize kazandıracak her ne varsa onun peşinden koşmaktır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ya, onlar hayırda yarışırlar. Hayırda müsabaka yapanlar, bu müsabakayı bunun için, bu yarışı bunun için yapıyor. Evet, hangi hayır olursa olsun onu ben yapayım, ben kazanayım. Neyi kazanayım? Rabbim beni sevsin. Rabbim bunu seviyor ya, onun sevgisini kazanayım. Aşk, muhabbet böyle kazanılıyor. Sonra o aşkı kazanır, o aşkla yürür. Bu aşkla yolculukti bir de. O aşk, aşkı öyle bir kazanır ki artık bütün gönlü o aşkla dolar, her zerresine tecelli eder, aşkla yolculuk yapar. Allah inşallah böyle aşka yolculuğu, aşkla yolculuğu, aşka yolculuğu hepimize nasip etsin, nasip eder inşallah. İnşallah. Evet. Efendim Kayseri'den Nihat Şahin Fatır Suresi 32. ayetteki seçilen mirasıdan ne anlamalıyız? Allah 32. ayetten önce, 31. ayette Allah bu kitabı sana hak ile indirmiştir. Kendinden önceki kitapları, kitapları evet, tasdik edici olarak sonra biz bu kitabı kullarımız arasında seçtiklerimize verdik. Onları buna varis kıldık, seçtiklerimizi. Allah mutlaka seçiyor. Kimi seçiyor? Allah'ı seçen, Allah kendisini seçen kurunu seçiyor. Allah kime ne vereceğini, ne verdiğini biliyor. Kimi varis kılacağını da biliyor. Önce onlar arasından ne yapıyor? Bir kısmını varis edip seçiyor onları. Sonra onlarla beraber olanlar, ayetin devamında öyle buyuruyordu, onlardan kimi kendine zulmeder? eder? Yani o seçilen, Kur'an'a varis olmuş. Varis olunca sadece böyle onu anlatmıyor. Herkes kendine göre varis olmuş olur. Varis olunca hem zahiri hem batini olarak aynı zamanda peygamber varisi de olmuş olur. Bununla beraber canlı Kur'an olmuş olur. Kur'an ona miras olduğu için Kur'an onun üzerinde canlanmıştır. Canlanmadıysa o Allah'ın seçtiği varis değildir. Sonra onlara uyanları beyan ediyor. Onlara uyanlar. Kimi onlardan kendine zulmeder, kimi orta yolu seçer, kimi de hayırda yarışırlar. O hayrı almak için, hayır olmak için. O'na varis olmak için, tabi onunla beraber yarışıyor. Allah, büyük fazilet budur. Allah, o hayırda kim ne kadar yarıştıysa, ne kadar varis olabildiyse o kadar evet, hayırlı olur, o kadar faziletli olur. O kadar büyük fazilete erer. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Yani bütün ümmet şu anda Allah'ın kitabının varisidir. Ama Allah'ın seçtiği varislerle beraber varis olabilir. Kendi kafasına göre de kendi kafasına göre olursa kafasına göre yorum yapmış demektir. Eğer Kur'an onda canlanmadıysa, Kur'an'ın hem zahiri hem batini manasını bilmiyorsa o sadece bir parçasına, bir bölümüne varis olmuştur. Herkes varistir. Bütün müminler varistir çünkü. Yani onlara Allah miras bıraktı. Peygamberden sonra, sahabeden sonra evet, gelenlere miras kalmış oldu. Buna beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz. Bu bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Peygamberler miras bırakmaz. Peygamberlerin miras bıraktığı Allah'ın vahyidir hikmettir, ilimdir. O aklakıyla gösterdiği fazilettir. Evet, fazilet bu. Ne kadar o fazileti aldıysa, o aklakı aldıysa o kadar varis olmuş olur. Evet, ümmet varistir. Daha doğrusu verasete adaydır. Yani biraz kalmış. Alıp almamak onun elindeki bir şeydir. Ne kadar aldıysa Buna beraber o kadar da verme imkanı vardır. Varaseti de varisliği de o kadardır. Söyledim. Bir de Allah'ın seçtiği varisleri vardır. Kur'an'a varis kıldıkları işte asıl kitabı onlardan almak gerekiyor. Kitabın bilgisini, hikmetini Allah'ın muradını onlardan almak gerekiyor. Eğer biri bunu kabul etmezse ben kendi kendime okurum derse bu durumda kibirlenmiştir. Allah'ın seçtiklerini kabul etmemiş, edememiştir. Yani her kitabın bir mualiminin olması gerekmiyor mu? Bir öğreticinin olması gerekmiyor mu? Her sanatın bir ustası, öğreticisi yok muydur? Gidip onlardan öğrenmiyor muyuz? Söz konusu ebedi hayatımız olunca, söz konusu Allah olunca, bizi yaratan alemlerin Rabbi olunca, Onunla beraber onu tanımamız gerekmez mi? Onu tanıdığı gibi tanımaya çalışmamız gerekmez mi? Allah seçip kendini tanıtmış. Seçip buna beraber vahyin hikmetini öğretmiş. Muradını öğretmiş ona. Evet. Gerçek varisler Allah'ın seçtikleridir. Sonra onlara tabi olanlar varis olur. Kitap onlara miras kalmıştır. Onlar da kimi kitaptan yüz çevirir, arkasını döner, onu okumaz, dinlemez veya okumuş gibi yapar. Ben çok seviyorum Kur'an'ı, kıymet değer veriyorum deyip anlamadan okur yoluna devam eder. Kimi çok seviyoruz, hiç dokunmayalım, böyle yükseklere asalım, gidip gelip öpelim. O da ayrı bir zulüm, kendine zulüm. Allah kitabını eğer, indirmiş de yücelerden indirmiştir. En aşağıya indirmiş seni seviyene indirmiş sana söylüyor onu. Ona Allah'ın ipine yapışıp yukarı çıkasın, yücelere çıkasın diyedir. Yoksa ben çok seviyorum, yok çok böyle değer veriyorum. Abdestsiz dokunmayın, başınızın üstünde taşıyın, en yüksek yere koyun. Sıra okumaya, anlamaya, gerekeni yapmaya gelince oraya karışmayın. Bu yeni bir din. Bu başka bir din. Bu İslam'da değildir. Evet. Kimisi böyle kendine zulmeder. kıymet gel verip kaçar kimi, kimi yüz çevirir. Ben onu anlamıyorum, anlamadım der. Kimi ben kabul etmiyorum der. Ama kimi orta yolu seçer. Orta yolu seçenler elinden geleni yapmaya çalışır, anlamaya çalışır, gereğini yapmaya çalışır, dinlemeye çalışır, öğrenmeye çalışır. Bunlar orta yolu seçmiştir. Çabasını gayretini sarf etmiştir. Mutlaka Kur'an onlara şefaat eder. Kimisi de evet hayırda Allah'ın izniyle hayırda yarışır. Allah'ın izniyle yalnız. Öyle kendi kendine yarışmıyor. Allah kimi seçmişse kim izinliyse yani Allah ona izin vermiştir. O izinli olanlarla beraber yarışıyor hem öğreniyor hem öğrendiklerine iman ediyor ahlaka dönüşüyor dönüştürüyor amele dönüştürüyor buna beraber o hayrı bir de taşıyor Allah'ın vahyini bir de taşıyor taşırken de yarışıyor ben ulaştırayım diye yarışıyor hayırda yarışıyor her nerede bir hayrı varsa oraya koşmaya çalışıyor evet işte asıl büyük fazileti kazanmış olanlar bunlardır Bunlar, ne buyurdu, Allah dilediğini zatına seçer. Kul böyle yapınca Rabbini seçmiştir, tercih etmiştir, Allah da onu seçer. Evet. Efendim, bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Her insanın bir peygamberin fıtratında olduğunu bildirdiniz. Vuslat yolcusu için nasıldır? Kişi yolu sonlandırmak ve Cemalullah'a ermek için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fıtratında mı olması gerekir? Sizi çok seviyorum demiş. Efendim. Allah razı olsun. Bazen bir şeyi anlatırken yani geniş geniş anlatmayınca elbette ki eksik anlaşılabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor. Elbette ki onu söylemek istemedim. Evet. Her insan bir peygamber fıtratındadır. Yoksa o çalışıp, çaba, gayret sarf edip Resulullah Efendimiz'in fıtratını kazanması gerekir demek istememişim. O fıtratı kemale erdirmesi gerekir. O fıtratı kemale erdirmesi gerekir. Yani o fıtratı kemale erdirirken, kemale erme yolunda yolculuk yaparken o peygambere, bakıyorsun o peygambere benziyor. O peygamberin hali var üzerinde, tavrı var üzerinde. Hatta onun gibi karar veriyor fıtratı ona benzediği için. Bununla beraber o fıtrat Allah'ın isimlerinden bir isimdir. O onun vuslat kapısıdır. O kapıdan ustata erecek. Yani o güzellik onun üzerinde öyle bir tecelli eder ki onun diğer o harini de kapsıyor. Diğer isimleri de kapsar. Onları beraberinde kazandırıyor ona. Mesela Allah Hazreti İbrahim için Halim biriydi. Biri Halimse, Hazreti Hz. İbrahim'in fıtratındadır. Aynı şekilde baktığımızda Hz. Musa tam tersidir. Hemen kızan, kızınca elindeki levhaları fırlattı. Hemen kızıyorsa ama Allah için kızıyorsa niye kızdı Hz. Musa? Onlar puta, kavmi puta taptığı için. İman etmeden önce eğer o öyleyse, hemen kızan biriyse nefsi için kızar. Ama iman ettikten sonra <gülüyor> Allah'a yaklaştıkça artık onun kızması Allah için olur. Nefsi için olmaz. Hatta nefsine dokunulsa bile ona herhangi bir şekilde yanlış bir tavırda bile nefsi için kızmaz. Kızınca sadece Allah için kızıyor. Çünkü iman onun gönül halini kaplamış, gönlünü kaplamış, nefse galip gelmiştir. Eğer biri bu şekilde Allah için kızıyorsa, Hazreti Musa'nın fıtratında demektir. Bunu örnek olarak verdim. Fıtratı böyle anlamak gerekir. Bu ne haberi Resulullah Efendimiz'in izinde yolunda yürüdüğü için varacağı yer zaten orasıdır. Yoksa herkesin onun fıtratında olması gerekmiyor. Buna beraber veliler, Allah dostları da öyledir. Hepsi Resulullah Efendimiz'in fıtratında değil. Bir kişi onun fıtratındadır. Evet, Hayatı yaşarken her zaman için bir kişi onu temsil eder ve onun fıtratındadır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Benden sonra Hazreti Ali Efendimiz soruyor. Ya Resulullah şimdi yolu sizinle buluyoruz. Bir sorun sıkıntı olunca gelip size soruyoruz. Sizden öğreniyoruz. Sizden sonra ümmetin hali ne olur? Ne buyurdu? Benden sonra bir kişi beni temsil eder. Benim aklakımdadır dedi. Üç kişi İsa Aleyhisselam'ın aklakında, yedi kişi Musa Aleyhisselam'ın aklakında, 40 kişi Hazreti İbrahim'in aklakında. Evet, veriler gelecek. Allah dostları gelecek. İnsanlar, bunlar mertebesine göre ümmetin efendileridir. İnsanlar bunlarla yolunu bulacak. Mutlaka onlardan biri bir beldede var demektir. Tabii ki bunun dışında ayrıca bir de veliler vardır. Yani Allah kullarını başı boş bırakmıyor. Mutlaka o Peygamber fıtratında, ahlakında olanlar bir yerde bulunur. İnsanlar onlarla yolunu bulur. Evet, bunu böyle anlamak gerekir inşallah. Evet. Efendim İzmir'den berrak. Ruhuma dokunan, aşkı anlatan ve yaşat, ve yaşatansınız. Rabbime şükürler olsun sizi seviyor ve en yakın zamanda ziyaret etmek istiyoruz. Temmşen. Allah razı olsun. Aşkı, muhabbeti, talanlara selam olsun. Onlara mübarek olsun. O için ne diyoruz? Aşksız insan ölüdür. Aşık ise Allah ile diridir. Bizi dirilten Allah'a hamd olsun. Aşkıyla, muhabbetiyle dirilten Allah'a hamd olsun. O aşkı kazanmak için mutlaka çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Koşmamız gerekir. Ramazan ayındayız. Allah'ın imkan tanıdığı aydayız. Her bir güzelliğimize karşı karşılık kat kat ikram ettiği aydayız. Mümine düşen Allah'ın sevgisinin peşinde olmaktır. Yani, اِيَّا كَنَابُدُوا veya كَنَسْتَعِينَ deyip, o, Allah'ın sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf edip, aşkın, muhabbetinin peşinde olmaktır. Hele bir de Ramazan ayı, Ramazan ayını Allah'a ayırmak gerekir. Bu ayımız Allah'a ait olsun dememiz gerekir. Nasıl ki, Ramazan'ın son 10 gününde Resulullah Efendimiz itikafa giriyor. Evet, son 10 gün Allah'a ait olsun. Her anım Allah'a ait olsun. Her anda Allah diyeyim, Rabbimi tesbih edeyim, O'na hamd edeyim, O'nu zikredeyim, O'nunla baş başa olayım. Halimi, derdimi O'na art edeyim. Evet, Nefsimi, her şeyi aradan çekip bir tek O'nunla olayım. Daha doğrusu sevgiliyle olayım. Mahşukum da olayım. O'nunla baş başa olayım. Evet, bize de düşen bütün Ramazan ayını böyle anlayıp böyle değerlendirmektir. gerilendirmektir. Bununla beraber Ramazan'ın bir de son 10 günündeyiz. Artık kardeşlerimizin de itikaf için mutlaka niyet etmeleri gerekir. Bu bir gün olur, iki gün olur. Veya bu eğer böyle bir imkanları yoksa özellikle bayan kardeşlerimizin böyle bir çocuklardan dolayı imkanları yoksa 5 saat olsun. 5 saat İttikafa girmeye niyet ettim. Bu beş saatimi Rabbime ayırmaya niyet ettim deyip evet. odaya girer, kapıyı kapatır, kilitler, çocuklarını orada birine teslim eder. Beş saat olsun, on saat olsun. Artık e, duruma göre, gücü neye yetiyorsa yani Rabbimize vakfettiğimiz bir zaman dilimi olsun. Bu saatlerim ya da bu günüm ya da bu günlerim sana ait Ya Rabbi. Bu günümü seninle geçirmek istiyorum, seninle olmak istiyorum. İnşallah böyle bir itikaf yani niyetimiz de olsun. Artık yapabildiğimiz kadarıyla itikafımız bizim için inşallah aşk olur, muhabbet olur. Allah'a yakınlık olur inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamün aleyküm efendim. Aleyküm selam. Geçen gün el-kaim sohbetinizi dinlerken Allah'ın Resulü hiçbir şeyi haram kılamaz, ancak duruma göre yasaklayabilir demiştiniz. Ancak Tevbe suresinin 29. ayetinde müfessirlerin tefsirlerine göre kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, ve hak dini din edinmeyen kimselerle küçülerek boyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın denmektedir. Acaba buradaki mana Resulü ve hak dini kabul etmeyenler manasına mı geliyor? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz efendim? Evet. Elbette ki kardeşimizin söylediği gibi Allah'ın Resulü'nü Allah'ın kitabını kabul etmeyenler hak dini kabul etmeyenler içindir bu. Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın kitabından başka dini olur mu? Din hayat biçimi demektir. Yani eğer bir şeyi halal ya da haram diyorsak, o hayatı öyle yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla hayatımızın içindeki bir şeydir o. Mesela Allah buyurdu Resulullah Efendimiz için, daha önce iman nedir, kitap nedir bilmezdin. İmanı da ben sana öğrettim, kitabı da ben sana vahyettim dedi. O şimdi kitabın dışında bir şey söyleyebilir mi? Haşa. Böyle anlaşılmaması gerekir. E, alimlerimiz inşallah öyle söylemek istememişlerdir. Bununla beraber mesela sahabeden biri, herhangi biri gelip bir şey soruyor. O konuda Allah vahyini indirmemiştir. Ne buyurur? Bu konuda Allah bir şeyi vahyetmemiştir. Bekleyelim. Onun için herhangi bir hüküm vermiyorum. Allah hükmünü indirmemiş. O hükmetmeden benim herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Bekleyelim. Bekletiyor. Allah da cevap veriyor. Sana şunu soruyorlar. Sana bunu soruyorlar. Kadınların aybaşı halinden sorarlar. Allah cevap vermemiş. Allah cevap veriyor. Sana kocasını şikayet eden kadının şikayetini Allah işitti. Allah cevap veriyor. O cevap vermiyor. Allah'ın vahyetmediği herhangi bir şey konusunda cevap vermez. Rabbim bu konuda bir şey vahyetmemiş. Eğer onun elinde olsaydı söylerdi. Kafasına göre söylerdi. Hani onu da helal haram kılma yetkisi var ya O ki o anda aslında kendi fikrini söyleyebilir. Yani bakınca doğru budur diyebilir. Ama onu söylemiyor. Çünkü o kendinden söyleyemez. Söz konusu halal olunca, haram olunca ya da doğru yapmak olunca kendinden söz söyleyemez. Bu dinnevi bir iş değil. Evet herhangi bir şekilde halal ya da haram kılma yetkisine sahip değildir. O da böyle bir yetkisinin zaten olmadığını söylemiştir. Eğer vahiy ilmemişse cevap bile vermiyor. Bekleyelim Rabbim ile söylüyor. Evet. Yok. Helal ya da haram kılma yetkisi vardır dediyse o da Allah'ın ortağıdır demiş oldu. Haşa olur mu böyle bir şey? Küfürdür bu. Böyle söylersek bu şirk olur. Bu küfür olur. Buna beraber söyledim. Ee, yasaklama ya da serbest bırakma duruma göre yetkisi vardır. Bunu da gerektiğine yapmıştır. Yapar. O helal ya da haram kılma yetkisi değildir. Efendim İzmir'den Gönül Sultan burcu böyle bir sevgi kainatta yoktur. Gece gündüz tutkulu tarifleriniziz. 7/24 Sultanımızı bize görme imkanı sunduran Rabbimize hamdolsun. Sizlerden de Allah razı olsun sevgili Diğer TV ailesi. İzmir'den selamlar. Allah razı olsun Hem kardeşlerimize hem oradaki İzmir'deki kardeşlerimize selam olsun. Eğer varsa muhabbet, her şey tamam. Yok, eğer muhabbet yoksa her şey harap. İnsan hayatı yaşarken bir böyle zahiri olarak bulunduğu yerde yaşar, bir de kendi gönül aleminde yaşıyor. Kendi gönül aleminde nerede yaşıyor, kiminle yaşıyorsa oradadır. Daha doğrusu kimi seviyorsak onunla beraber olmuş oluruz. Allah'ı sevmeye, Allah'a aşık olmaya, iman etmeye davet ediyoruz. Allah'a abd olmaya, kul olmaya, onun sevgisini kazanmaya davet ediyoruz. Hep beraber Allah'ın sevgisinin, muhabbetinin, aşkının peşindeyiz. Hep beraber kazanacağız inşallah. Bunu kazanmaya çalışırken elbette ki İblis, şeytan, önümüze birçok engel koyar. Birçok perde germeye çalışır. Ama engel tanımıyoruz. Ne iblisi tanıyoruz, ne dünyayı tanıyoruz, ne de nefsi tanıyoruz. Yola, Allah'ın yoluna, Allah'ın aşkının, muhabbetinin yoluna baş koymak gerekir. Baş koymadan olmuyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah müminlerden, cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Satıyoruz. Cennette Allah'ın cemali vardır. Cemalullah vardır. Cennette Allah'ın bütün nimetler üzerinden bir de Allah'ın rızası vardır. Bütün nimetler üzerinde bir de O'nun rızası vardır. Evet, koşuyoruz. Buna beraber malımızı, canımızı da Allah'a satıyoruz. Alışverişimizi Allah ile yapıyoruz. Evet, ne buyurmuştu? Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız arşverişten dolayı sevinin. Arışverişi yapıyoruz, seviniyoruz. O sevinci Allah bizim gönlümüze veriyor. Allah bizi sevince seviniyoruz. Onunla yaptığımız arşverişten dolayı. Evet, seviyoruz, seviniyoruz. Allah ile yaptığımız arışverişten dolayı evet, seviniyoruz, sevineceğiz. Sevilmemiz gerekir. Bunu hamd etmemiz, buna şükretmemiz gerekir. Allah'a hamd olsun. Bizimle ticaret yaptığı için, bizimle alışveriş yaptığı için, Allah bire en az 10, 100, 700 hesapsız verir. Biz onu bir seviyoruz, en az o bizi 10 seviyor, 10 ikram ediyor, 100 ikram ediyor, 1000 ikram ediyor, hesapsız ikram ediyor. Mümin alışverişi böyle yapar. Böyle anlar. Bunu tadınca, sevin dedi ya Allah, bu sevinci tadınca, onun Allah yolunda kurban etmediği, edemeyeceği bir şey kalmaz. O sevinci, o muhabbeti yaşamak için. Onun sevgisini kazanmak için. Zaten, her ne için bu benimdir deyip sarılmışsa ona, biliyor ki o ona ait değildir. Allah'a aittir, Allah ona ikram etmiş. Yani bir yanda onu veriyor, bir yanda hadi benimle alışveriş yap. Hadi benimle kazan. Verdiği de ona ait. Eğer kul aklını kullanırsa bunun böyle olduğunu anlar. Bana ait dediği her neyi varsa, Mutlaka bırakıp gider. Marini da bırakır, uradını da bırakır, makamını de bırakır, yetmez. Üzerindeki elbisesini de burada bırakır, o da yetmez. Bedenini de bırakıyor. Beden de ona ait değil. Hiçbir şey ona ait değildir. Bu durumda hakikisini almak için, Allah'ın sevgisini, rızasını almak için, yakınlığını almak için, dostluğunu almak için, cenneti almak için verilmez mi? verilmesi gerekmez mi? Elbette ki aklımızı kullanılacak. Kullanmazsak zaten onu alırız, onunla kibirleniriz, büyükleniriz. Allah'tan uzaklaşır, cennetten uzaklaşırız, bu benimdir deriz. Sonra yine hepsini bırakır gideriz. Pişman oluruz. Bunu kaybettiğimizden dolayı yanarız. Evet. İçimiz yanar. Elim bir azam. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Selamünaleyküm ey güzel dost. Aleykümselam. Kalbim birden bire bir hal alır, coşar Allah der. Seni seviyorum Allah'ım der, canım Allah der, kulun sana kurban olsun Allah'ım der, aşkım Allah'ım der. İnceden bir sızı ve bir inceden bir ve coşku bir arada Gözlerimde eşlik eder ama ben ne yapacağımı şaşırırım ve sanki yıllardır yerinde atan, sevinçle mutlu olan, hüzünle kederlenen ve zahiri olarak günde literlerce kan pompalayan bedenimin sol tarafında kendine verilen görevi eksiksiz yerine getiren kalp önceki vasıflarından farklı bir hale bürünüyor ve bulunduğu yer dar geliyormuş gibi hatta beni terk edecekmiş gibi Allah'ım bu nasıl bu nasıl anlatır bilmiyorum ama çok güzel Bunu sizin yaptığınızı biliyorum. Gönlünüzdeki Allah aşkından ikram ettiğiniz için teşekkür ederim efendim. Teşekkür yavan olduğu ben sizi yaradan Allah'a kurban olayım. Kırelamadım. hep beraber kazanmaya gelmişiz, kazanacağız. Söyledim biraz önce. Öyle engelmeye tanımıyoruz. Öyle üç kuruşluk aklıyla Allah'a, Allah'ın emrini Adem'e secde etmeyen iblise uymuyor, onu ciddiye almıyoruz. Allah yolunda yürürken aşk ile yürüyor, çünkü aşk engel tanımıyor. Önüne nasıl bir engel gelirse gelsin onu aşar. Geri dönmez. Vazgeçtim demez. Diyemez. Aşk bu. Aşık bu. Bu yol aşsız yürünmüyor. Aşk olmadan asla Allah'a vasıl olunmuyor. Böyle olsa da olur, olmasa da olur. Acaba gitsem mi, gitmesem mi, yapsam mı, yapmasam mi, tercih etsem mi, etmesem mi, böyle tereddüt eğer biri yaşıyorsa, o bu yolu gidemez, o cennete varamaz. Allah, ayet-i kerimede müminleri anlatırken ne dedi, ne buyurdu? Gerçek müminler o kimselerdir ki, iman ettikten sonra asla şüpheye düşmeyen, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir. Mümin bu aşık bu evet, aşkı verene hamdolsun. olsun boni tatırana hamda olsun ikram edene hamdolsun. olsun bizim hamdımız onu hamd etmeye yetmez o kendi kendine nasıl hamd ettiyse, nasıl övdüyse öyle övgüye layıktır, öyle hamd'e layıktır, onun hamdiyle ona hamd ediyoruz. Efendim bir izleyicimiz, son 10 gündeyiz, itikaf konusunda efendimizin tavsiyeleri nelerdir diye sormuş efendim. Evet. Biraz önce söylemeye çalıştım. Yapabilenler bir gün, iki gün, beş gün ne kadar yapabildiyse, evet, o günlerini Allah'a vakfetsinler, Allah ile beraber olsunlar. Hayatlarının, yani senede bir sefer hayatlarının bir günü, birkaç günü Allah'a ait olsun, sevgiliye ait olsun. Buna beraber söyledim, gücü yetmeyenler özellikle Böyle çocukluğu, bayan kardeşlerimiz için söyledik. İmkanı olmayanlar, bir kaç saat olsa bile Resulullah Efendimize uymuş olalım. Bütün hayatı boyunca Resulullah Efendimiz istisnasız her Ramazanın son 10 gününde itikafa girmiştir. Daha önce, daha sonra bir sefer çıkmak zorunda kalmış, sonra onu kaza etmiştir. O kadar önemli bir mesele, itikaf. Biz de elimizden geldiği kadarıyla hayatımızın, günlerimizin ya da en azından saatlerimizin bir bölümünü Allah'a vakfedelim. Seninleyim ya Rabbi. Sadece seninleyim. İttikaftayken vaktimizi, zamanımızı Allah'a ayırdığımızı unutmayalım. Gönlümüzü başka şeyle meşgul etmeyelim. Başka şeyler düşünmeyelim. Gelince başka şeyler aklımıza, gönlümüze onu hemen kovalım. Vaktimizi Allah'a ayırdık ya, yani Rabbimiz bizi huzura alırsa, ne söyleyeceksen O'nu söyleyelim. Duralım itikafta, evet, Rabbim bize baş başa başlayalım. Başlarken O'nun bize öğrettiği gibi O'nunla konuşalım. Bize öğrettiği gibi. Nasıl öğretti bize? Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Bize önce Fatiha'yı öğretip tekrar tekrar okutmuş. Başlar, başlayalım önce bir Fatiha okumaya. Fatiha'yı ölüye okumuyoruz. Kendimize okuyoruz. Kulluğumuzu beyan ediyoruz. Evet. Elhamdülillahirribil alemin diyoruz. ham sanadır. övme sanadır. Rabbini övebildiğin kadar öv. Rabbini tanıdığın kadarıyla övebilirsin tabii. Tanıdığın kadarıyla öv. Sana yaptığı evet, o ikramları sayarak öv. Manevi ikramlar Zahiri ikramlar. Her nimetini anlatıp sen övgüye layıksın. Sen hamde layıksın. Sen güzel yaparsın. Sen en güzelini yapmışsın. Deyip öf. Bu arada kuluğunu, sevgini beyan etmiş ol olursun. Peşinde ne demen lazım? Seni seviyorum. Sen rahmansın. Sen rahimsin. Bana şurada şöyle bir muamelede bulundun. Bu senin rahmetindir. Varan yerde beni böyle Kurtardın bu senin rahmettedir. Artık nasıl geliyorsa yani, evet Rabbimizde olalım, sohbetimizi onunla yapalım. Bundan ondan sonra Fatihayı okudun. Yani okuyunca Allah bize öğretir, nasıl konuşmamız gerektiğini de öğretir. edeple olması gerekir. Kendimize kafamıza göre de onun bize öğrettiği gibi konuşacağız onunla sonra sonra zaten iki sevgili iki dost daha doğrusu ayrı kalmış iki dost iki sevgili aradan yıllar geçmiş bize göre 10 sene, 20 sene, 50 sene Rabbimizden uzak kalmışız sevgiliyle bizi yaratan, kendinden hayat veren, kendinden yaratan Rabimizle baş başayız. Ne söyleriz o anda? İsterse hiçbir şey söyleme. Sadece dur orada, vakfediyorsun ya. Sadece dur, sadece evet, kurban ol. Ne diyeceksin? Hiç bitmezsin bu kan. Hiç huzurdan ayrılmayalım, ayrılmayayım diyeceksin. Ama, gerektiği gibi edeple huzura çıkamazsak şeytan oraya gelir. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu şöyle söyledi, şu işler ne oldu, şu ne oldu der, bizi meşgul eder. Ama, aşkın olduğu yerde ateş olmaz. Aşkın olduğu yerde dünya olmaz. Aşkın olduğu yerde insanın kendi kendisi olmaz. Onda mahşuku tecelli ediyor. Maşukunun huzurunda yok mesabesindedir. Kendini göremez. Evet, bakmaktan, onunla olmaktan, onunla konuşmaktan kendini göremez. Değil başka şeyleri, değil dünyayı kendini göremiyor. Evet. Efendim müsadenize bir ara verebilir miyiz? Tabii. Çok teşekkürler.